Yaşamak için güzel bir gün... ...ama öyle sıradan değil... ...delice ve sabırsızca... ...sevmek için güzel bir gün... ...ama öyle sıradan değil... ...ölürcesine ve bitmemecesine... ...mutlu olmak için güzel bir gün... ...ama öyle sıradan değil... ...uçarcasına ve yaşarcasına... ...ve gülmek için güzel bir gün... ...ama öyle sıradan değil... ...kahkahalarla ve içten... ...çünkü... Zamansız değildir hiçbir şey. Yaşa ve gör. Acı çek ama unut. Sev ama incitme. Sevil ama unutma. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Yöremizden programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Şair Aysu Dede'nin dizelerinde belirttiği gibi kahkahalarla ve içten bir güne başlamanızı dileyerek selamlarımızı gönderiyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Evinizden sağlığın, mutluluğun, huzurun, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin eksik olmamasını dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün bir başka mutlu, bir başka heyecanlı ve sevinçliyiz. Hepinizin bildiği gibi bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün 29 Ekim 2016 millet olarak tarihi geçmişimizin en önemli günlerinden biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, hepimiz için yeni bir umut, aydınlık bir gelecek için sönmeyen bir ışığın müjdecisi ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz, çocuklarımız için, Şimdikinden daha mutlu, barış dolu, birlik ve beraberlik içinde geçecek günlerle dolu olur inşallah. Program yapımcılarımız Soner Emre ve Arzu Yorçu, yapım yardımcısı Ayşe Gülhanık... ...teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve sunucunuz ben Engin Ülsen... 12 dek sürecek olan birlikteliğimizin ilk müziğini sizlerle buluşturuyor... ...daha sonra da program akışımızda neler var kısaca değinmek istiyoruz. Programımızın müzik akışında ilk sırayı sanatçımız Murat Balkan'a veriyoruz... Vær